Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz yakın ve uzak çevrede olup bitenleri dikkatle izliyordu. Kendileri için bir tehlike oluşurken o tehlikeyi daha oluşum aşamasında bertaraf etmeye çalışıyordu. Benim müstalik oğulları Medine'ye saldırmak için hazırlık yapıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, durumu öğrenince süratle hazırlandı ve 700 kişilik İslam ordusuyla Beni Müstalik oğullarının birliğini dağıtıyordu. Sadece çok kısa bir çarpışma olmuştu ki çoğu önceden kaçmışlardı. resul Ekrem Efendimiz, o civardaki suyu tatlı olan Müreysi Kuyusu'nun yanında konakladı ve birkaç gün kaldılar. Konaklama esnasında muhacirle Ensar arasında ciddi bir olay oluyordu. Muhacirlerden Cahcah bin Mesut radıyallahu anh ile Ensardan Sinan bin Weber radıyallahu anh su sırası sebebiyle tartışıyor ve giderek kavgaya dönüşüyordu. Sinan Cahcah'ı alt edemeyeceğini anlayınca Yetişin ey ensar topluluğu diye sesleniyordu Orada olayı gözlemleyen münafıkların reisi Abdullah bin Übey Koşun adamınıza yardım edin diye tahrik etmeye başladı Bazı ensardan olanlar Sinan'a yardım için koşup geldiler Bunu gören Cahca yetişin ey muhacirler diye bağırdı Muhacirlerden bir grupla ensardan bir grup karşı karşıya geldiler Tartışma büyüdü. Neredeyse kılıçlar kınından sıyrılacaktı. Durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam süratle geldi. Manzarayı görünce son derece öfkelendi. Hala cahiliye davası sürüyorsunuz öyle mi? Artık bırak şu cahiliye davalarını. Bu pisliktir, kötülüktür buyurdu. Müminler arasında bir yara açılmıştı. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey olayı zevk alarak izlemişti. Ama olay çok çabuk kapandı. Onun arzu ettiği noktalara varmadı. Abdullah bin Übey bu olayın peşini bırakmak istemiyordu. Bu olayı kendi emellerine ulaşmak için basamak yapmak istiyordu. Önce müminleri birbirine düşürmeyi hedefledi. Bunu başarırsa çevresine bir hayli insan toplayabilirdi. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için hemen devreye giriyordu. Gördünüz mü? Şu çulsuzların yaptıklarını gördünüz mü? Geldiler, bizim yurdumuzda bize kafa tutmaya başladılar. Vallahi bu ancak eskilerin dediği gibi köpeği besle seni parçalasın durumundan başka bir şey değil. İşte size yemin ediyorum Vallahi Medine'ye döndüğümüz zaman bu iş bitecektir. Medine'ye döndüğümüzde Medine'nin izzetli ve kuvvetlileri, bu çulsuzları, zelil ve aşağılıkları Medine'ye sokmayacaktır diyordu. Abdullah bin Übey kendince iyi bir ortam bulmuştu. Sonuna kadar değerlendirmek istiyordu. Medine'li müminleri daha da etkilemek, tahrik etmek için konuşmasını sürdürüyordu. Kimseyi suçlamayın. Bu işin suçu tamamen kendinize ait. Her şeyi ellerinizle onlara peşkeş çektiniz. Halbuki böyle yapmayıp onlara karşı sert ve sıkı olsaydınız, başınıza çüreklenmez, daha başka diyarlara çeker giderlerdi. Siz de mallarınızı, evlatlarınızı onlar için harcamaktan kurtulurdunuz. Bakın seyredin halinizi. Siz azaldınız. Çocuklarınızı savaş alanlarında teker teker kaybettiniz. Onlar ise hep çoğaldılar. Hiç değilse bundan sonra aklınızı başınıza alın. Onlara yardımınızı kesin de çikip artık diyordu. Bu büyük münafığın sözleri zayıf müminler üzerinde belli bir etki oluşturuyordu. Onlardan hiçbir kimse bu konuşmalara karşılık vermiyor, tepki göstermiyordu. Hatta bazıları onu haklı buluyorlardı. Orada bulunanlardan Zeyd bin Erkam hayretler içerisinde kaldı. Zeyd bin Erkam henüz çocuktu. Ama Abdullah bin Übey'in konuşmaları tam bir felaketti. Daha acısı Müslümanlar bu fitne ateşini nasıl dinleyebiliyorlardı? Zeyd küçüktü ama bu konuşmaların İslam'la taban tabana zıt olduğunu rahatlıkla anlayabiliyordu. Oradan hemen ayrıldı ve Hazreti Ömer Efendimiz'e geldi. Abdullah bin Übey'in konuşmalarını Hazreti Ömer Efendimiz'e anlattı. Ömer Efendimiz'in yüzü tam bir öfkeye dönüştü. Kendini tutmakta zorlanıyordu. Hemen Zeyd bin Erkam'la beraber Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi. Zeyd bin Erkam Gördüklerini Duyduklarını Peygamber Efendimiz'e anlattı Peygamber Efendimiz Sükunetle dinledi Zeyd henüz çocuktu Yanlış anlaması mümkündü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'e tekrar tekrar soruyordu Zeyd de anlatıyordu resul Efendimiz Emin olmak istiyordu Zeyd yalan söylemediğini Yemin ederek anlatıyordu Peygamber Efendimiz son derece üzüldü ve öfkelendi. Bir fitne ateşinin yakılmak istendiği belliydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hissiyatla hareket etmek istemedi. Abdullah bin Übey'i çağırdı. Abdullah bin Übey bir grup adamıyla Peygamber Efendimiz'e geldi. Peygamber Efendimiz duyduklarının doğru olup olmadığını sordu. Eğer böyle bir şey söylediyse hatasından dönmesini, Tevbe etmesini istedi Abdullah bin Übey Söylenenlerin tamamen yalan olduğunu Asla böyle bir konuşma yapmadığını Müslüman olduğunu Müslümanınsa Böyle konuşmasının olamayacağını söylüyor Ve yandaşlarını da şahit gösteriyordu Peygamber Efendimiz Sükutu tercih ettiler Ama Zeyd bin Erkam Son derece mahzun oldu Kendisi yalancı konumuna düşürülmüştü Resulullah'ı aldatmış gibi bir durum hasıl olduğunu düşünüyor, içi yanıyor ama bir çözümde bulamıyordu. Derin bir mahcubiyetin içerisinde kıvranıyordu. Rabbi Rahim'den bir çıkış göstermesini niyaz ediyordu. Peygamber Efendimiz küçükseyde bir şey demiyor, gül yüzüyle tebessüm ediyor, böylece Zeyd'i teselli ediyordu.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 Düşman onlardır Onlardan sakın Allah onların canlarını alsın Nasıl bu hale geliyorlar Onlara Gelin Allah'ın peygamberi sizin için Mağfiret dilesin denildiği zaman Başlarını çevirirler Ve sen onların Büyüklük taslayarak uzaklaştığını görürsün Onlara mağfiret dilesen de Dilemesen de birdir Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır Çünkü Allah Yolundan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez. Onlar Allah elçisinin yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki başınızdan dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allahu Teala'nındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler buyuruluyor. Bu ayetler nazil olunca Peygamber Efendimiz küçükseyde Zeyd, Allah seni doğruladı buyurdu. Zeyd bin Erkam'ın gönlünde sanki bir dağ vardı. Ayetlerin gelmesi, Efendimizin Zeyd'e hitabıyla gönlündeki dağ devriliyor... Ve Zeyd'in gönlü hafifliyordu, intşirah buluyordu. Ayetlerin nazil olmasından sonra, Konu bütünüyle açıklanmış oluyordu. Hazreti Ömer Efendimiz, Artık o münafığın varlığına tahammül edemiyordu. Hemen Resulullah'a geliyor, Ey Allah'ın peygamberi, Yeter bu kadar sabır, İzin ver, şu münafı öldüreyim diyordu. Ama Allah'ın Resulü izin vermiyordu. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz, ''Ya Resulallah, benim öldürmem problem olacaksa Ensardan Saat bin Muaz, Muhammed bin Mesleme veya Abdullah bin Bişir bu işi yapmaya hazırlar.'' diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine izin vermiyor ve ''Olmaz ya Ömer, İşin iç yüzünü bilmeyen halk durumu yanlış anlar. Muhammed kuvvetlenince adamlarını öldürmeye başladı.'' derler. Yapamayız buyurdular Peygamber Efendimiz ani bir emirle orduya hareket emri verdi Ordunun gündemindeki bu konu münafıkların reisi Abdullah bin Übey'in konuşmalarıydı Ordu bu konuşmalarla çalkalanıyordu. Tam bu esnada Resulullah orduya hareket emrini veriyordu Vakit öğle vaktiydi Sıcağın en şiddetli zamanıydı bu vakitte yolculuk yapılamazdı. Ordu hareketi diyordu ama güneşin altında yürümek neredeyse mümkün değildi. Bunun sebebi Abdullah bin Übey'di. Sahabe-i Kiram peygamber efendimize geliyor, Abdullah bin Übey'i öldürebileceklerini söylüyor. Yeter ki bu yolculuk durdursun istiyorlardı. Efendimiz ise yolculuğun devam edeceğini beyan buyuruyor, ordu yoluna devam ediyordu. Yer yer mola verilmesini beklediler ama Yolculuk devam ediyor ve akşam oluyordu Artık mola zamanı çoktan gelmişti Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mola vermiyor ve yola devam buyuruyordu Ordunun yorgunluğu iyice belirginleşmişti Gece yarısı olmuştu Ama yolculuk hala devam ediyordu Adımlar giderek küçülüyordu Takat kesiliyor ama mola yoktu, yolculuk devam ediyordu. Artık güneşin doğması yakındı. Ordu mola bekliyordu. Ama kimseden ses çıkmıyordu. Peygamber Efendimiz istirahat buyurdular. Herkes olduğu yere yıkılıyordu. Kimse de konuşacak mecal kalmamıştı. Herkes derin bir uykuya dalıyordu. Peygamber Efendimiz böylece zihinlerden ve dillerden Abdullah bin Übey konusunu Belli boyutlarda uzaklaştırıyor çıkarıyordu Abdullah bin Übeyin oğlu Abdullah Genç Gürbüz bir mümindi Peygamber efendimize geliyor Ey Allah'ın Resulü izin ver Babamı kendi ellerimle öldüreyim Böylece Hem bir İslam düşmanı temizlenir Hem de onu biri öldürürse Benim için bir sıkıntı olabilir diyordu Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izin vermiyordu Ordu dinlenmişti Hareket emri veriliyordu Medine'ye yaklaşılınca Abdullah bin Ubey'in oğlu Ordunun önüne geçiyor Kılıcını sıyırıyor ve babasının yanına varıyor Abdullah Bugün bu şehre ancak izzetli ve kuvvetli olanlar Girecek Zelil ve aşağılık olanların girmesine izin verilmeyecek diyordu Babası oğlundan Yol vermesini istiyor ama Oğul yol vermiyordu Baba Abdullah bin Übey tam anlamıyla rezil ve perişan oluyordu. Babasına haykırıyordu. İzzet ve kuvvetin kime ait olduğunu söylemeden ve Resulullah bana izin vermeden seni bırakmam diyordu. Abdullah bin Übey çaresiz bir konuma düşmüştü. Öyle diyordu. Şahitlik ederim ki İzzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir diyordu. Rasul Ekrem Efendimiz ordunun arkasındaydı. Öne doğru geldi, durumu öğrendi ve Abdullah Han yol vermesini beyan buyurdu. Böylece iki yüzlülerin oyunu kumpası çok sürmeden kendi başlarına patlıyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.